Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Resulü Aleyhisselam Bir nesil yetiştirdiler Ve buyurdular ki Hayrun nasi karni thummellezine yelunehum Thummellezine yelunehum İnsanlık aleminin en hayırlıları benim masabım. Benimle birlikte aynı zamanda yaşayanlar Benimle birlikte iman edenler Sonra onları takip edenler Sonra onların ardından gelenler وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ kuran Hakim onlar öne çıkınca, imanda, İslam'da öne çıkınca Peygamber aleyhissalatu vesselama sahip çıkma noktasında Herkesten önde olduklarından dolayı insanlığın imameti makamına sahabeyi çıkarıyor. La رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ Dünyada yaşarken Allah Teala onlardan razı olduğunu bizzat onlara haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaydılar. Ebu Bekir'di, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum. Kadınlardan Hatice'ler, Zeynepler, Fatıma'lar vardı. Sonra bu ümmet bir Kur'an-ı Hakim'e, bir Peygamber Aleyhisselam'ı hayatına, bir onlara baktılar. Madem ki Allah Azze ve Celle onları öne çıkardı, madem ki dünyada yaşarken cennetle onlar müjdelendiler, biz de çocuklarımıza Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fatıma, Hatice diyelim o isimleri verelim. Onlar isimleriyle Ömer olurlarsa ruhlarıyla da gün gelir Ömer olurlar. Ömer'in davasına Ömer'in yoluna sadakat gösterirler. Babalar vazifelerini yapsın, sonrası çocuklara emanet. Onlar ötede bayrağı taşısınlar. Ömer dediler Hz. Ömer gibi olsun. Allah ve Resul davası tehliketi olduğunda Hz. Ömer gibi öne atılsın diye Babalar çocuklarına Ömer, Ebubekir Bekir dediler Fatıma dediler ki İslam'ın kızı olsun Peygamber aleyhissalatu vesselam onun manevi babası olsun Meryem dediler ki Ömer اَبْنَةَ عِمْرَانَ الَّت۪ي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَدْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Karşıda Beni İsrail, Allah ve Resul düşmanları bir blok oluşturduğunda, Aşılmaz bir set gibi durduğunda, Meryem gibi Allah'ın buyruklarını ilan etsin, Meryem olsun dediler, Meryem gibi mücadele etsin, Onun için o adı koydular, Bize de bütün bu amaçlar, Bütün bu gayeler adına bu isimleri verdiler. Kardeşlerim, Sabah evden çıkarken aynanın karşısına geçtiğimizde orada baksak babamız bize Ömer dedi ya da Ebu Bekir dedi Acaba dünyada adı Ömer olan yarın Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine gelince Ömer gibi muamele görebilecek mi? Herkes nefsi nefsi deyince, kendi derdine düşünce Ömer gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın livaul ham sancağı altında olabilecek mi? O halde oradan bir sahabeyi her gün alsak, o sahabeye baksak, ''Kur'an bize neden bunları anlatıyor? Neden bunlar dünyada cennetle müjdelendiler? Bunlar hangi amelleri yaptılar? Eğer biz de o amelleri yaparsak Allah bizi de cennetle müjdeler.'' diyebiliyor muyuz? ''Aynanın karşısına geçip kadınlar Hatice, Zeynep Fatıma olmak için, biz de Ömer olmak için ne yapmamız gerekir?'' Kimdi Ömer? Neredeydi Ömer? Nerede Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı? Nasıl oldu, nasıl erdi, nasıl yükseldi Ömer? Bir tanesine bakalım. Bu örnek olsun. Birini tanıyalım. Her gün bir sahabeyi karşımıza alalım. Onun ruhuyla, onun hayatıyla hemhal olalım. Kardeşlerim, Hattab'ın oğluydu Ömer. ''Babasını anlatırken diyor ki, kane fazlan galîdan, kaba bir adamdı, sert bir adamdı, çobanlık yapardım, kudeyt'ten on mil ilerlere giderdim, sabahtan akşama kadar Mekke'nin sıcağında, develerin peşinde dolaşırdım, öteye beriye giderdim, oturmama babam müsaade etmezdi, halife olur Ömer radıyallahu an. haç emiri olarak Mekke'ye gelir.'' O çobanlık yaptığım yerler der oraya gitsem. Arkasında onlar yüzler var. Hz. Ömer radıyallahu an İslam'dan önce babasının develerini beklediği yer. Oraya gelir ağlamaya başlar. Derler ki ma yubkike ya Umar. Seni ağlatan nedir ey Ömer? Der ki burada çobanlık yapardım. Şurada odun toplardım. Şuralarda gecelerdim. Babam... Akşama kadar oturmama müsaade etmezdi Fakat şimdi Ömer'in sağında adam Solunda adam var Dün çobandın bugün ne hale geldin Ömer der Hattab'ın oğluydu çobanlık yapardı Allah Resulüne hasımdı Düşmandı Peygamber Aleyhisselam'a Evinden çıktığı kılıcını aldı. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın üzerine yürüyordu. Yolda kız kardeşin dediler. Kardeşinin evine geldi. Erkekler saklandı. Kız kardeş Kur'an Hakimin Hazreti Ömer'in ısrarı üzerine ayetlerini çıkardı. Hadis suresinin sayfeleri vardı Fatıma'nın elinde. Ömer radıyallahu anh Sebbaha lillahi ma fis semavati vel arz Ve huvel azizul hakim Lehu mulkus semavati vel arz Yuhyi ve yumit ve hu ala kulli kadir Aminu billahi ve rasuli Bu ayete kadar okur Fatıma'ya tokat vurmuştur Ömer Kız kardeşinin yüzünden kanlar damlıyor Elinde Kur'an'ın sayfeleri. Sebbihallillahi ma fissemawati vel ard. Yani Kur'an Hakim Ömer'e diyor ki Ömer sen kılıcını kuşandın. Peygamber Ali Aleyhissalatu vesselamu öldürmeye gidiyorsun. Ama Ömer dağlar, taşlar, yerler, gökler, denizin dibinde balıklar, semada kuşlar Allah'ı tesbih ediyor Ömer. Yuhyi ve yumit. Allah Ömer dirilten Allah Ömer, Aminu billahi varasuli, Allah'a resulüne iman et Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu an. Bu ayete gelince kendinden geçer kız kardeşi karşısında yüzünden kanlar boşalıyor. O halde bırakır kardeşini. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam, Safa tepesinin eteğinde, Erkam'ın evinde, dışarıya çıkamıyorlar. Kılıcıyla, hidletle Ömer oraya gelir. Sahabe dışarıda görür Hazreti Ömer'i. Kapıya vurur, fakat kimse kapıyı açmaya cesaret edemez. Hazreti Hamza radıyallahu anh, Gelsin eğer niyeti kötüyse o zaman kılıcıyla Ömer'in canını alırım der. Kapı açılır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ''Mâ câ'e bike al khattab, ''Seni buraya getiren nedir Ömer?'' ''Biz burada saklanmıştık, safa tepesinin eteğindeydik.'' ''Erkam'ın evinde Allah'ın ayetlerini okuyoruz.'' ''Kabe'nin avlusunda namaz kılmamıza müsaade etmiyorlar.'' ''Neden bizi rahat bırakmazsınız ey Ömer?'' ''Neden buraya kadar geldin?'' ''Mâ câ'e bike al khattab, ''Seni buraya getiren nedir?'' deyince... اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok Şehadet ederim ki sen onun peygamberisin ya Muhammed der Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Sevincinden ayağa kalkarlar Peygamber Allahu Ekber diyor Erkam'ın evinde saklanan sahabe Allahu Ekber diyor Kur'an'ın ayetlerini okumaya cesaret edemiyorlardı. Fakat o gün Mekke'de dağlar bayırlar Allahu Ekber'le tek bir sesleriyle inliyor. Ömer Müslüman oldu. Şimdi sen Müslümanları sevindirebiliyor musun? Sen eve girince, sen mazlumların biçarelerin mahallesine girince, orada mustazaflar, orada ezilenler, orada biçareler, orada bilaller, orada ammalar Allahu Ekber diyorlar mı? Balat'ta Müslümanlar, müvehilerin, şiilerin zulmü altındayken, Tuğrul Bey oraya girince halife bütün Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyordu Anadolu'ya on bin Müslümanla Alparslan yürürken Anadolu Allahu Ekber diyordu Selahaddin Kudüs'e yürürken Allahu Ekber diyordu ümmet Fatih İstanbul'a girerken Allahu Ekber diyordu Alem-i İslam Yavuz büyük bir mazlumiyete, mağduriyete son vermek için çaldırana Şah İsmail'in üzerine yürürken aleme İslam duada ellerini kaldırmış. Zafer haberi gelince Allahu ekber diyordu. Şimdi biz birkaç askerle Suriye'ye girince Muhammed'in ordusu yardıma geldi dediler Yani işaret verdiler Yani alem-i İslam dedi ki Eğer Ömer gibi olursanız Ömer gibi Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard Dağa bakıyorsunuz Taşa bakıyorsunuz O tesbihi görüyor Allah'a iman ediyorsanız Aminu billahi ve rasulih Allah'a Resulüne iman ediniz. Ayetine icabet ediyorsanız siz şahadet kelimesini getirince, siz yürüyünce, siz bir meydana girince orada Müslümanlar sevinçten Allahu ekber diyecekler. Kardeşlerim. Ömer raziyallahu anhu Müslüman olur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yoluna O'nun getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına bütün varlığıyla iman eder. Sonra halife olur Ömer radıyallahu anh, haberler gönderir, emirler, talimatlar gönderir. O'nun orduları İran'a, İran Sasani İmparatorluğu üzerine yürürken, İranlılar diyorlardı ki ''Dünyanın en güçlü devletini Ömer'in askerleri nasıl çökertebilirler?'' Böyle demişlerdi ki haftalar sonra İran'daki Beyaz Saray'da Ömer'in askerleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri tekbir getiriyorlar ''Allahu Ekber'' diyorlardı Elçiler geliyordu, elçiler gidiyordu Ömer'i soruyorlardı Kapıda bekleyenler vardı, elçiler İran'dan, elçiler Bizans'tan, Mısır'dan gelir, kapıda günlerce beklerdi. Bilal gelir, Süheyb gelir, içeri girerdi. Süheyl bin Amr gibi, eşraftan olanlar, lider kadrodan olanlar derlerdi ki, Lem ara kel yevm katto ya'dnu li ha'ula'i'l abid ve Bugün gibi kara bir gün görmedik. Köleleri ezilenleri yanına alıyor, bizi kapıda bekletiyor. Yani Bilaller, Ammallar, ''Allah'a yakın olanlar bana ne kadar yakınsa, sana ne kadar yakınsa, o Bilal gibi alemi İslam'da Allahu Ekber dediğinden dolayı ezilenler, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Mürsi gibi mağdur olanlar bana ne kadar yakınsa o kadar ömerim ben. Sana ne kadar yakınsa onların acılarını, ızdıraplarını ne kadar hissediyorsan o kadar ömersin.'' Dolaşırdı Medine sokaklarında İran'ı Allah ona vermişti Mısır'ın da devlet başkanıydı Dünyanın en büyük devletinin başında Ömer vardı Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencisi Ömer Yürürken yırtık çarıklarından ayağındaki parmakları görürlerdi Üzerinde bir cübbe vardı yamalıydı Bir defa saymışlardı Cübbesinin üzerinde on iki yama vardı Dolaşırken sokaklarda Başındaki sarığın yırtıkları püskülleri sallanırdı Öyle giderdi sokaktan Elçiler geldiği zaman ona bakarlardı Kıyafetinden bu devlet başkanı olamaz derlerdi Nerede sultanların sultanı Ömer nerede diye sorarlardı Medine'den Mekke'ye defalarca devlet başkanı hac emiri olarak gitmişti yorulurdu ayaklarında derman kalmaz üzerinden cübbesini çıkarır bir ağacın dalına asar toprağın üzerinde yatar orada dinlenirdi. Ömerdi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisiydi. Tevazuyu iliklerine kadar kuşanmıştı. Emrese dünyanın en mamuru sarayını yaparlardı ona. Ama peygamberin yanına gitmişti bir gün yüzünde hasır izleri vardı. Ömer Radıyallahu Anh Allah Resulü Aleyhisselam'ı o halde görünce gözünden yaşlar boşalmıştı. Ömer demişti, saraylar kisraların, dünya onların, ahiret bizim olsa yetmez mi demişti. Ömer saraya nasıl girebilirdi ki, peygamber ve vesselam böyle bir hayatı yaşıyorsa, bir gün minbere çıkar, önemli bahislerden bahseder, sonra bir yere gelir der ki, İslam'dan önceydi, kümdü muflisen her şeyimi kaybetmiştim. Sonra birilerine su taşıyordum Su taşıyarak günlük Navalemi, nafakamı kazanıyordum O haldeydim Bugünlerim vardı Sonra minberden iner İnsanlar, sahabe Müslümanlar konuşuyorlar Derler ki هَلَّ هَذَا kelamu يُقَالُ فِي الْمِنْبَرِ Bu söz minberde söylenir mi? Ömer bize hutbe irade ediyor. Orada İslam'dan önce iflas ettiğinde nasıl su taşıyordu amelilik yapıyor. Karşılığında da kuru hurmalar alıyor. Onlar Ömer'in günlük nafakasıydı. Neden bize bunları anlatır Ömer deyince Hz. Ömer radıyallahu anh döner onlara der ki bir gurur hali, bir mağruriyet hali beni etti. İnsanlar dinliyorlar. Dünyanın en muhteşem devletini Ömer idare ediyor. Ömer'in sözü kanun haline gelmiş. Kendimi orada o halimle anlattım ki, Ey insanlar! Ömer de sizin gibi bir adam Ömer'in de mazlumiyet halleri vardı Kaybettiği zamanlar vardı Ömer'i görüp de aldanmayın Siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Ömer'in ittiba ettiği gibi Peygamber'e ittiba edin Kardeşlerim Hazreti Ömer bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu Onun sünnetini Canımızdan daha aziz bilmeyi öğretti Her şeyden daha önemli onu korumayı öğretti bize Ömer radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselam bir defa dünyalıklar dağıtıyor Bir münafık gelir Allah Resulü aleyhisselamın yanına yaklaşır Der ki ''Ya Muhammedu adil. ''Fe inneke lem ta'dil'' ''Adil ol ey Muhammed'' ''Sende adalet yok'' der Peygamber aleyhisselamın yanına kızı Fatıma gelir Baba der, hizmetçiler dağıtıyorsun. Kızının evde Değirmenin taşını çevirmekten elleri patladı. Mecalim kalmadı su taşımaktan. Omuzlarımda yarıklar var. Bir hizmetçi de kızına versen dediğinde "La kat sabakaki ey Bedrin. Bedirin yetimleri varken sana veremem." demişti Peygamber Aleyhisselam. Şimdi bir münafık Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın adaletini sorguluyor. "Ey adil ya Muhammed." diyor. "Adil ol ey Muhammed. Vayh" Men ya'dil ba'di idha a'dil. Eğer ben adil olmazsam dünyada kim adil olabilir ki buyurdu Peygamber Ali Aleyhisselam. Ömer'in zoruna gitti. Nasıl olur da Peygamber Ali Aleyhisselam'ı cerh edebilir? Nasıl olur da Peygamber Ali Aleyhisselam'a hakaret eder? Dani adrib unuk haza'l munafik. Bırak bu münafığın başını vurayım ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselam'a, onun sünnetine bütün varlığıyla ittiba eden bir Ömer. Minberdeler, hutbe irade ediyor. Gözleri birini arıyor. O birisi içeriye giriyor. Hazreti Osman. Osman'a diyor ki, radıyallahu anh, neden geç kaldın Osman? Neden şimdiye kadar gelmedin? Hazreti Osman radıyallahu anh, çarşıdaydım. İşim vardı. Ezanı geç duydum. Ancak hutbeye yetişebildim deyince abdestimi aldım geldim. Hazret Ömer abdest kelimesini duyunca Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın emri, talimatı yok mu? Men etel cum'ate felyagtasil. Cumaya gelen gusül abdesti alacak. Peki sen gusül abdesti almadan cumaya nasıl gelirsin Osman? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın emri talimatı var. Cuma günü Müslümanlar gusül abdesti alacak. Neden almadan gelirsin ey Osman diye. Hutbenin mevzusunu değiştirir Ömer. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinin ne kadar önemli, ne kadar mühim olduğunu anlatır, sana anlatır, bana anlatır kardeşlerim. Peygamberin dünyasını, Neşreder. Peygamberin dünyasını korur Ömer radıyallahu anh. Suriye'den bir emir, Suriye'den bir melik yanına gelir. Mekke'dedir, had zamanıdır. Kabe'yi i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Tavaf ederken yeni Müslüman olan Bizans'ın valilerinden, emirlerinden birisi. Orada bir gariban var, o da tavaf ediyor. Tavaf ederken bunun uzun bir cübbesi var cübbesine o garibanın ayağa basar ayağı onun cübbesine basınca bir tokat vurur garibana o da bir tokat vurur sonra o vali Hz. Ömer'in yanına gelir der ki orada birisi vardı tavaf ederken cübbeme bastı bir tokat vurdum o da aynıyla bana mukabele etti onun cezasını ver Ömer deyince Hazreti Ömer radıyallahu an buyururlar ki: "Laqita ceza mâ fe'alte" Yaptığını buldun. Adam der ki: "Eğer benim zamanım da olsaydı, İslam'dan önceki halimde olsaydı, valilik -i yıllarımda biri cübbeme bassaydı onun cezası ölümdü. Nasıl sen yaptığını buldun diyebilirsin bana deyince Hz. Ömer radıyallahu an buyurur ki ''İnne ekremeküm indallâhe etkâkum'' Biz de sizden İslam'dan önce bir hayat yaşıyorduk Orada şerif olanlar vardı Orada değerli olanlar vardı Onlar ezeller, Onlar sömürürlerdi ama Müslüman olduktan, İslam olduktan sonra Allah bize buyurdu ki Azze ve Celle inne اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ İnsanların soyuna, boyuna, vali olmasına, amir olmasına değil yüreğindeki takvaya, imana bakacaksın. Yaptığını buldun der. Adam ayrılır, irtidat eder, İslam'ı terk eder. Kardeşlerim, o Ömer'di. Kadisiyeden mallar alınmış taksim ediliyor Kureyş'in önderleri, soyluları bekliyorlar ki Ömer en fazla aylık onlara verecek En öndeler öyle zannediyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Ebu Bekir'in halefi olan Ömer radıyallahu anh Bilal'den başlıyor, Bedir ashabından, Allah Resulü Aleyhisselam'a en önce gelenlerden, muhacirden, ensardan başlıyorlar. Yani Kur'an'ın ayeti diyorlar, inne akram aküm endallahyat Bundan sonra insanların imanına, yüreğine takvasına bakılacak. Ona göre kamet, ona göre kıymet bulacaklar. Ömer radıyallahu an Gece sabaha kadar ibadet eder Sabah ailesinin yanına gider وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ Ayetini okur Kalk evladım Abdullah Allah seni huzuruna bekliyor der Gece sabahlara kadar namaz kılmaktan Ayakları şişer O halde mihraba gelir Namaz kılar Abdullah bin Şeddad diyor ki Bir gün camiye girdim Ömer radıyallahu an Kur'an-ı Hakimin ayetlerini okuyor. "Kale innema eşku bezi ve huzni ila İçimdeki derdi, gamı, kederi sana arz ediyorum ya Rabbi diyor ki Ağlıyordu Ömer. Semiatu neşice Umar. Arkadan Ömer'in feryatlarını duyuyordum. Safların şu kadar arkasındaydım. Ama Ömer hışkırıklarla mihrapta ağlıyordu. Namaz kılarken kendinden geçer. Fel yağbudu rabbe hazel bey. Bir gün namaz kıldırıyor akşam. Kureyş suresini okuyor. Kur'an hakimin sahibi buyuruyor ki, şu beitin sahibine ibadet etsinler. Ömer kendinden geçer, elini kaldırır. Fel Yağbudo, Rabb adel beid. Şu Mekke'deki kabe'nin sahibine, Allah Hazre ve Celle'ye, insanlık, bütün bir alem, kainat ibadet etsinler. Onun için Şahveli Veliyyullah İddihlevi diyor ki Namaz kılarken biri elin bu kadar kaldırsa namaz bozulmaz Çünkü Ömer radıyallahu anh kendinden geçmişti Namaz kıldırırken elini kaldırdı Kabe'yi Muazzama'yı işaret etti Sanki Medine'deydi ama Mekke'de Kabe'yi görüyordu Ömer Fel bu rabbe hazel Bu ameli kesir Olmaz dediler. Namazdaki halleri, ibadeti, kulluğu bir hayat yaşadı Ömer. O hayatta Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün mevcudiyetiyle ittiba etti. Dünyayı değiştirdiler kardeşlerim. Hz. Ömer'den sonra sahabe, İslam'ı İstanbul'un önüne kadar getirdi. Sahabe İslam'ı Fas'a kadar taşıdı. Pakistan'a, Endonezya'ya kadar gittiler. Sahabeden sonra İslam'ı İstanbul'dan Avrupa'ya Osmanlı götürdü. Onun ötesinde İslam intişar etmedi. Sahabenin ötesinde bir hamlesi olmadı Müslümanların. Neden olmadı? Derinlik olabildi. Sayı itibariyle Müslümanlar arttılar. Fakat haritada baktığınız zaman Ebu Ayyubel Sarı İstanbul'a kadar gelebilmişti. Sonra Osmanlı'nın aşk ve fetih yıllarında, o devirlerinde asab ı kiramın ruhuna itibar edenler, onlar Rumeli'ye gittiler, onlar Zigatvar'a kadar Allah ve Resul davasını taşıdılar, ulaştırdılar. Eğer bizler sahabe devrine dönersek ya da Osmanlı'daki o aşk vec yıllarına dönebilirsek, Allah Azze ve Celle Ömerlerin önündeki engelleri nasıl kaldırdıysa radıyallahu anhum. Ömer gibi bir İslam'ımız olursa, tevazumuz Ömer gibi, Peygamber aleyhisselamın sünnetine ittiba Ömer gibi, biri Peygamber aleyhisselamın hadisi şerifini reddettiği zaman, sahih bir rivayete hakaret ettiğinde Ömer gibi radıyallahu anh celallenebiliyorsak, Osmanlara Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini soruyorsak, Ömer gibi sokaklarda İslam'ın tevazusuyla, vakarıyla dolaşabiliyorsak, çağın kisraları onlar da bu asın Müslümanları önünde zelil olacak kardeşlerim. Bir dünya var. Ömer'lerin dünyası, Ebu Bekir'lerin dünyası Karşı da Ebu Cehil'in karargahı Ebu Cehil'in karargahında da onların azizleri var Onlar azizlerini ekranlara çıkarıyorlar Magazin programlarında şarkıcı diyorlar, türkücü diyorlar Fuhşiyatın tacirlerini sizin çocuklarınızı anlatıyorlar. Ömer olmasınlar Fatıma, Hatice olmasınlar diye bunu yapıyorlar. Eğer sen evinde, ben evimde Ömer'i anlatabilirsek, o zaman Allah Teala yardımıyla gelecek, nusretiyle gelecek, önümüzdeki engeller, maniler kalkacak. Dünyada hiçbir şeyden korkmadığınız gibi, ölüm de bize, Düğün gecesi olarak görünecek Öyle gösterecek Allah Azze ve Celle Son günleriydi Ömer'in Said bin Müseyyep diyor ki Mekke'nin civarındaydık Ebtah Vadisi'ndeydik Ömer Radıyallahu Han Yerden taş topluyordu Topladığı taşlarla kendine Taştan bir yastık yaptı Sonra üzerine cübbesini serdi Ellerini kaldırdı Allahum arzukni şehadeten fi sebilik Ömer e yolunda şehadet ihsanıyla ya Rabbi dedi Medine'ye döndü Ömer şehit olarak Rabbine gitti Ömer ölümden korkmuyordu beni şehit olarak huzuruna al ya Rabbi diyordu dünyada sünnetini hakim kılmanın mücadelesini verdiğim peygamber aleyhissalatü vesselamdan ayrılığın üzerinden 12 yıl geçti Ömer 12 yıl peygambersiz Medine'de yaşadı ya Rabbi bu kadar gurbet bu kadar ayrılık yeter buradan daha ötesine Peygamberden ayrı bir hayata Ömer'in ruhu dayanamıyor Gönder ölüm meleğini Allahumma rızukni Şehadeten fi sebilik Yolunda Ömer'e şehadeti Nasip eyle. Kardeşlerim Sahabe bir hayat yaşadı O hayata baktığımız zaman Bu hayatı yaşayanlar Bu asırda deliler, divaneler Olur geliyor bize eğer deli divane olmadıysa Etrafımızdakiler bize baktığında Bunlar delirmişler Divane olmuşlar demiyorlarsa Diyemiyorlarsa O zaman adımız Ömer Ama ruhumuz Ömer'e yabancı demektir Babalarımız bize Ömer dedi Ruhumuz da Ömer olsun diye Peygamber aleyhisselamın ashabı gibi Onun yolunda yürüsün diye Eğer ruhlarımıza da Ömer'in hakikatini taşırsak o zaman çağın Sasani devletleri Amerika batı küresel eşkıya ümmetin önünde zelil olacak Allahu Ekber diyeceksiniz Erkam'da Erkam'ın evinde Alem-i İslam'ın bütün şehirlerinde Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler Dağlar taşlar tekbir sesleriyle inleyecek